Kalbin ikrar etmesi, tasdik etmesi. Kalbin ikrar etmesi. He, dilin, söz, dilin sözünden maksat ne? Dille söylemesi. Ha, dille İntikar... söylemesi. Bir de e, selef amel demişti. Amelden kast ne? Kalbin ameli, azaların ameli. Tamam. Kal kalbin amelinden kast ne? Kalbe intikad etmek. Hı. Ka yok, kalbe intikad etmek kal kalbin sözüydü. Bu kalbin ameli. Kalbin ameli neydi? Kalbin harekete e geçmesi, e eylemleri korkmak e sevmek, e tevekkül e etmek e vesaire, değil mi? Tamam. Maşallah. E e e e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 İman İslamı içerir, İslam da imanı içerir. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Tekrar et, anladığını anladığını tekrar et inşallah. E, i̇man ve İslam aynı yerde aynı yerde geçerse, yani Kur'an-ı Mâdiste, evet. o zaman iman e, itkarttır, İslam'da zahir amellerdir. Hı. Fakat e, ayrı ayrı geçerlerse, iman İslam'dır, İslam'da ameldir. Hı. Peki Selef, bunu e, e, ilmi bir tabirle, Selef alemlerimiz bunu ilmi bir tabirle ibare ediyorlar.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 Ha. selef o yüzden evet, evet. nefsini böyle tezkiye işte bak ben müminim yani şu manada müminim işte evet. bak yani ben ee işte Allah'ın katında bir derece deyim falan tamam mı tipinde hani nefsini tezkiye tamam, etmeme babında istisna eder burayı da anladık iki tamam mesela Anladım. bunu İbnü Battazik Bat'ta zikreder selef alimlerimizden tamam mı sebep olarak Anladım. üçüncüsü selef inşallah müminim der bununla imanın kemalini kasteder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 Evet. Tamam, dinle o zaman. Devam ediyor. İnne <müminler>, mel muameinin, İnne mel muameinunun, Lazzina iza zukir Allahu ve ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Ve iza tuliyet alayhim ayyetu hu zaddethum imanen. Onlar, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır. Ve alla Rabbihimye tevekkülun. Ve sadece Rabblerine tevekkül ederler. Ellezine, onlar ki yuqimu na salate namazı ikamet ederler, namazı yerine getiriler.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 Yani e, çünkü neden Allah Kur'an'da ne diyor? Allah Kur'an'da ne diyor? Müminleri tarif ederken innemel mu'minunellezine iza zikirallahu yajlid kulubuhum. Özelden birkaç arkadaş yazdı. Hocam ara sıra tekrar ederseniz iyi olur. Not alıyoruz diye. O yüzden aklınız helal din arkadaşlar. O yüzden tekrarlamak zorunda kalıyorum bazen. Ayette diyor ki Allah innemel mu'minunellezine iza zikirallahu yajlid kulubuhum. Mü müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. E peki ben müminim dediğim zaman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 Aslında biz size burada mukalefet ediyoruz dememiz ses var mı selamünaleyküm hocam selam tam devam ediyorum abi ee, tamam, inşallah müminiz demeniz yani inşallah müminiz demeniz e, z yani bunu engellemenize sebep imanı cüzlere bölmemeniz biz diyoruz ki biz size burada mukalefet ediyoruz hatta bırakın biz size mukalefet ediyoruz siz bize mukalefet ediyorsunuz çünkü asıl olan biziz asıl olan Ehl-i sünnet bidat olarak sonradan siz çıktınız.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 diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu ki, diğer Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir. Elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir. Peki bir insan senin elinden ve dilinden emin olmazsa mümin olabilir misin? Elinden ve dilinden emin olmazsa mümin, şey, Müslüman, e, Müslüman olur musun? Bu senin İslam'ını yok eder mi? İslam'ını yok etmez. Ebeden.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 Orada Müslüman budur demesinden kastı yani kamil imana sahip olan bu kişidir. Bu şey, kamil İslam'a sahip olan bu kişidir. İslam'ı artan bu kişidir. O zaman diyoruz ki burada anlıyoruz ki kişimin İslam'ında da artma ve eksilme olur. Neden? Çünkü ne sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif ederken namaz, oruç, zekat. E düşün ki bir Müslüman şimdi namaz kılıyor, oruç diyor, zekat veriyor ama gücü yettiği halde haca gitmiyor. E ne oldu? İslam'ında eksiklik oldu onun. Haca gitti, bak İslam'ına kemaliyet kattı. Çünkü İslam derken, İslam'da aslan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 bu kadar diyeyim. Da altıncı esas, yedinci esas, birkaç tane daha önemli esaslar sayacağız imanın mukaddemesiyle alakalı. İnşallah anlaşıldı. hakkınız herhalde. Allah razı olsun. Ee, konuyla alakalı 10 e, dakika kadar daha duracağım soru var mı diye. Sadece konuyla alakalı, sadece imanla alakalı dediğimiz mevzuyla alakalı. Ondan sonra çıkacağım inşallah. Allah-u Aleyhi ve Sallallahu aleyhi ve sellem.